Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, İstanbul 9. İdare Mahkemesi İstanbul Anadolu yakasında bulunan ve İstanbul'da halen köy olma niteliğini devam ettiren noktalardan birisi olan köyün yapılaşmasına ilişkin imar planlarının oy birliğiyle iptaline karar verdi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 22 Kasım 2013 tarihinde Polonezköy Tabiat Parkı ile ilgili Olarak plan değişikliği yaparak bölgeyi imara açmış, Mimarlar Odası ve Çevre Mühendisleri Odası yapılan bu değişikliğin yoğun yapılaşmaya neden olacağı gerekçesiyle konuyu yargıya taşımıştı. Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre İstanbul 9. İdare Mahkemesi Polinoz Köy'de yapılan bu plan değişikliğinin yapılaşma yoğunluğunu artırabileceği, bölgenin doğal ve özgün yapısını bozucu nitelikte olacağı kanaatine vardı. Oy birliğiyle alınan kararla birlikte... 20 Nisan 2016 tarihinde dava konusu planların iptaline karar verildi. Mahkeme ayrıca masraflar içinde 3500 liranın mahkeme masraflarının bakanlığın ödemesine hükmetti. Kararın temiz edilerek danıştığa taşınma ihtimali de var tabi bu arada. Çevreşircilik Bakanlığı bakanlığa açılan davada bakanlık bölgenin doğal ve kültürel kaynak değerleriyle Halkın açık havada dinlenme ve eğlenmesine imkan tanıyan doğa sevgisi ve çevre bilincinin oluşturulmasına katkı sağlayan bir özelliğe sahip olmasından dolayı turizm teşvik etmek amacıyla yapılaşma değerlerinde ayrım getirildiği savunmasını yaptı. Bakanlık ayrıca düşük yoğunluklu bir konut yapılaşması getirildiği ve büyük ölçekli bir alışveriş merkezi önerilmediği bunun bölgedeki doğal yapıyı bozacağı savunmalarını kullandı. Şehir bölge plancılarından oluşan 3 kişilik bilirkişi heyeti tarafından sunulan mahkemeye raporda yapılaşma yoğunluğunda büyük bir artışa neden olacağı mevcut dokunun olumsuz etkileneceği tespitine yer verilmişti. Raporda köyün düşük yoğunluklu 2 katlı bahçeli yapılardan oluştuğu ve bütününe özgün bir mimari tarihi dokuya sahip olduğu vurgulanmıştı. DOSAP Termik Santraline Hayır Platformu Yani Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi, Dosab tarafından Bursa Şehir Merkezi'ne 9 km mesafeye kurulması planlanan termik santralin mahkemenin iptal kararına rağmen yapılmak istenmesine isyan etti. Platform üyeleri yılda 524.000 ton kömür yakması planlanan termik santrale itiraz gerekçelerini bir kez daha haykırdıklarını ifade ettiler. Dosab termik santraline hayır platformu yaptığı açıklamada Bilindiği gibi Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi tarafından şehir merkezine yani Ulu Camii'ye yaklaşık 9 km mesafeye yapılması planlanan termik santral, Bursa 2. İdare Mahkemesi'nin 5 Mayıs 2016 tarihinde vermiş olduğu kararla iptal edilmişti. Ancak bugün öğreniyoruz ki halkın büyük tepkisine ve mahkemenin iptal kararına rağmen DOSAP patronları kömürlü termik santrali kurmakta ısrar ediyor. Patronlar yeni ÇED raporunu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunmuş. Projeyle ilgili inceleme ve değerlendirme toplantısı ise hiç zaman kaybetmeden 18 Temmuz 2016 tarihinde Ankara'da gerçekleşmiş yılda 524 bin ton kömür yakması planlanan santrale itiraz gerekçelerimizi bir kez daha haykırıyoruz. itiraz ediyoruz çünkü santral kurulursa sağlığımız olumsuz etkilenecek. Kömürlü termik santrallerin solunum sistemi, kalp ve damar sistemi hastalıkları başta olmak üzere. Birçok hastalığa hatta kansere ve erken ölümlere yol açtığını biliyoruz. İtiraz ediyoruz çünkü santralden kaynaklanacak zehirli kimyasalların havamıza suyumuza karışacak olması bir yandan asit yağmurlarına neden olacak. Diğer yandan da iklimi değiştirerek küresel ısınmaya katkıda bulunacak. İtiraz ediyoruz çünkü santralin suyumuzu kirletecek olması sebebiyle bu suyla sulanacak tarım arazilerimizde yetişen gıda maddeleri kirlenecek aynı zamanda Topraklarımızın verimi düşecek. İtiraz ediyoruz çünkü santral şehrin içerisine kuruluyor. Santralin etki alanı içerisinde yüz binlerce insan yaşamakta. Santralin mahallelere çok yakın olması ve hakim rüzgar yönünün il merkezine doğru olması nedeniyle hava yoluyla taşınacak kirleticilerden bütün şehir halkı olumsuz etkilenecek. İtiraz ediyoruz çünkü santralin kurulmasının kamu yararı yoktur. Santral yalnızca gözünü kar hırsı bürümüş bazı patronların kârını arttıracaktır. Halkın bu projeden hiçbir kazancı olmayacaktır. Kaldı ki ülkemizin elektrik kurulu gücü ihtiyaçtan fazladır ve bu durum bizzat enerji ve tabii kaynaklar bakanı tarafından da dile getirilmiştir diye konuştu platform. Greenpeace'in modayı zehirden arındırmak amacıyla başlattığı hareket kapsamında 19 büyük moda markasının performansını değerlendiren bir detox raporu hazırlanıyor. Raporda zehirli kimyasalların ürünlerden ve üretim süreçlerinden arındırılması, tedarikçilerin zehirli madde emisyonları hakkında bilgilerinin şeffaflıkla paylaşılması gibi nitelikler dikkate alınıyor. Benetton grubu Greenpeace'in başlattığı detoks hareketi kapsamında detoks liderleri kategorisine layık görülerek üretimde zehirli kimyasallardan arınmak için verdiği söze bağlı kalan şirketlerden biri oldu. Detoks liderleri güvenilir bir zaman çizelgesi, somut eylemler ve gerçekçi uygulamalarla zehirden arınma yolunda moda endüstrisine liderlik eden, detoks sözü veren şirketlerden meydana geliyor. Üretim süreçlerinden 11 zehirli kimyasal grubunu tamamen çıkarmaya odaklanması ve atık sular için uyguladığı sıkı testler nedeniyle Greenpeace'ten övgü alan Benetton grubu temiz fabrika yaklaşımını sadece Benetton markalı giysilerde değil, üretim zincirinin tamamında uyguluyor. Konuyla ilgili bilgi veren Greenpeace İtalya, kirlilik kampanyaları yöneticisi Giuseppe Ungerese, Benetton'u özellikle sektöre liderlik etme biçimi ve modayı zehirli kimyasallardan arındırmak için yeni bir dünya standardı belirlemesi nedeniyle kutluyoruz diye konuşmuş. Yeşil ve barış dolu bir gezegen dilekleriyle esen kalın. Gezegenin Geleceği